Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Giresun Şebin Karahisar'da bakır kurşun çinko madenindeki atık havuzunun çöküp... ...binlerce ton zehirli çamurun Kılıçkaya Barajı ve Kelkit Irmağı'na karışmasının ardından... ...başka bir madende de atık depolama alanı çöktü. Bu bir ay içinde ikinci maden faciası olarak kayıtlara geçti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı... Karaayıt Köyü yakınlarındaki iş işletilen ve sürekli kapasite arttıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı çöktü ve dereye ağır metal doldu. Bu yılın başında yine aynı madende atık depolama alanı çökmüş ve zehirli atıklar Madra Barajı'na bağlanan dereye dolmuştu. Şirket atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak önlem aldığını açıklamıştı. Karaayıt atık madeninin yeniden çökmesiyle beraber Atık yığını içindeki ağır metaller dere suyuna karıştı. Söz konusu dere bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda Ayvalık için ileride içme suyu sağlaması da hedeflenen Madra Barajı'nı besliyor. Karaayit köyünün meralarına el konarak işletilen madenin açık ocak kısmı yıllardır ÇED'den muaf olarak işletiliyor. Şirketin 2020 yılında başvurduğu Ayvalık Bilfer Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi Projesi içinse Tüm itirazlara rağmen ÇED olumlu karar verildi. Karar Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Belediyesi tarafından dava edildi ancak kaybedildi. Hem platform hem de belediye karara karşı danıştaya itiraz ediyor. Ekoloji Birliği maden faciasından sonra şu açıklamayı yaptı. Bir yılda iki kez çevre felaketine neden olan demir madeni projesinin kapanma zamanı çoktan gelmiş ve geçmekte. Proje Madre Barajı'na sıfır konumda ve baraj için büyük tehlike. Projenin zenginleştirme tesisi ise Karaayit Köyü'ne çok yakın. Madra Barajı'na ve yaşam alanlarına bu kadar yakın olan projenin ne kadar ciddi bir risk teşkil ettiği son kazadan sonra bir kez daha iyice açığa çıktı. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Balıkesir Valiliği'ni, Cumhuriyet savcılığını acilen bir kez daha göreve çağırıyoruz dendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde terörizm ve iklim değişikliği bağlamında açıklamada bulunan Antonio Guterres, Irak ve Suriye'de IŞİD olarak bilinen terör örgütü DAESH'ın su kıtlığından yararlandığını ve kendi iradesini topluluklara dayatmak için suyun kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. İklim değişikliği tüm hastalıkların kaynağı değil ancak çarpan etkisi var. İstikrarsızlık, çatışma ve terör için ağırlaştırıcı bir faktör diyen Guterres, 15 konsey üyesinin bu zorlukları erdemli bir barış, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma döngüsü yaratmak üzere entegre bir mesele olarak konuyu ele almaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şu anda iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerin aynı zamanda güvensizlik, yoksulluk, zayıf yönetişim ve terör belasından da büyük ölçüde muzdarip olduğunu hatırlattı. İklim, karmaşık çatışmaları etkiliyor ve kırılganlığı arttırıyor. Geçim kaynaklarının kaybı insanları umutsuzluğa sürüklüyor. Koruma, gelir ve adalet vaatleri teröristlerin bazen gerçek planlarını gizlediği halde daha çekici hale gelebiliyor, dedi. Guterres, çok boyutlu bir küresel güvenlik vizyonu sunan, Ortak Gündemimiz adlı dönüm noktası raporunda yer alan ve yakın zamanda önerdiği yeni barış gündeminin önemini vurguladı. Suriye'de çıkan iç çatışmanın temelinde de 10 yıl boyunca süren kuraklığın olduğu, toplumsal refahı, gıda güvenliğini sonra da huzuru bozarak çatışmalara kadar gittiği bilimsel çevrelerde genel kabul görmüş durumda. Dolayısıyla gerçekten iklim kriziyle mücadele etmediğimiz takdirde, Gezegenimizin daha büyük huzursuzluklara, daha büyük sorunlara daha da karşı karşıya kalacağı ve üstelik de milyonlarca hatta belki yüz milyonlarca mültecinin kuzeye doğru akın etmesi anlamına geleceğini de hatırlamamız gerekiyor. Bir etkinlik haberiyle güne veda edelim. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği 2018 yılından bu yana UNDP Türkiye Çözüm Ortaklığı ile sorunlara çözümler buluşması gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları özelinde yapılan ilham veren çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini dinlemek, karşılıklı fikir deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla sosyal girişimciler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurumlarını bir araya getiriyor. 23. sorunlara çözümler buluşması ise 21 Aralık Salı günü 18 ile 19.30 saatleri arasında amaç 17 amaçlar için ortaklıklar başlığında yapılacak. Kurumlar arasında işbirliğinin önemine inanan farklı sektörlerden isimler var. Ben de bu toplantıya katılarak bilgilerimi paylaşacağım. Özellikle de türetim ekonomisi kavramı çerçevesinde sorunların ancak ortaklık ve dayanışma ile çözülebileceğine dair yaptıklarımızı anlatmayı ümit ediyorum bu toplantıda. 21 Aralık Salı günü saat 18'de 19 saatleri arasında takviminize yazmak isterseniz.